Öteden beri, Allah'tan başka taptığı putlar, tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o, kafir bir millete mensûb Kraliçeye, buyurun saraya girin denildi. Sarayın eyvanını görünce, zemininde engin ve durus olduğunu zannedip, eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır. Kraliçe, yâ Rabbi dedi. Ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleymanla birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum.